İngilizce Masallar Sihirli Ayna Eve zaman içinde Granada'nın güzel sokaklarında sadece bir konu konuşuluyormuş. Aaa ne kadar üzücü. Çok da yakışıklı bir adam. Ama hala bekar ha? Aaa evet. Kendine bir eş seçemeyecek mi? Granada'nın kızlarını beğenmiyor mu? Söylesene tatlım. Hep yalnız mı kalacak o? Ömrük boyunca mı? Hayır! Hayır! Böyle korkunç şeyler söylemeyin. Çünkü o iyi bir eşi hak ediyor. Bizde bir kraliçeyi. Sevgili kralımız için hep birlikte dua edelim. Güzel mi güzel eşinin bir an önce ortaya çıkmasını dileyelim. Kralımız çok cömert bir adam. Doğru kadını bulunca evlenecektir eminim. İyi de onun için doğru olan kadın kim olabilir? İşte Granada'daki herkesin merak konusu olan şey de buydu. Ah majesteleri, sizin kocası olduğunuz her kadın çok şanslı demektir. Ben şanslı bir kadın istemiyorum. Benim evleneceğim kadın Granada'nın kraliçesi olacak. Güçlü bir karaktere sahip olmak zorunda. Kalbimdeki sevgi bana da krallığımın tamamına da yetecek kadar çok olmalı. Bağışlayıcı ve kibar biri olmak zorunda. Ama majesteleri bir kadında bütün bu özelliklerin olduğunu biz nasıl anlayacağız? Ah sorun da bu işte. Ancak kalbinde en ufak bir kara olmayan bir kadınla evlenebilirim ben. Hmm, ondan bir sağlık raporu talep edebiliriz. Ne? Dank! Gerçek bir lekeden bahsetmiyorum ki ben. Demek istediğim onun kalbi çok temiz olmak zorunda. <gülüyor> Elbette. Bunu biliyordum. Bu konuda bize yardımcı olacak sihirli bir şeye ihtiyacımız var. Kral gerçekten de sıkıntıdaydı. Bu konuda bize yardımcı olacak sihirli bir şeye ihtiyacımız var. Kararını verdi ve ertesi gün saraya çok güvendiği berberi Emilio'yu çağırdı. Emilio, yardımına ihtiyacım var. Ha? Söylesene Emilio. Kraliçesi olmayan bir krallığa ne olur? Böyle bir soruyu neden sordunuz hanımefendi? Şey, neden sormayayım? Kralımız kendine bir eş seçmeyi hiç mi hiç düşünmüyor gibi. Aa evet, ona bir eş seçmek benim için ciddi bir sorun olacak. Ne demek bu? Ee... Yıllarca oturup bekledikten sonra kral nihayet bu iş için sihirli aynayı kullanmaya karar verdi. Sihirli aynayı mı? Evet. Durum şu. Bende yıllar önce mağaralarda bulduğum sihirli bir ayna var. Bunu sadece kralımız biliyordu. Ve yıllardan beridir onu bana emanet etmişti. Ama... Şimdi benden onu kullanarak kendisi için mükemmel eşini bulmamı istiyor. Gelinin kim olduğunu mu gösterecek? Şu anki yerini mi söyleyecek? Geleceği mi gösteriyor? Hayır. Bunların hiçbirini yapamıyor. Sihirli ayna sadece ona bakan kişinin gerçek karakterini gösterebiliyor. Temiz bir kalbiniz yoksa eğer o zaman aynaya bakar bakmaz yüzünüzde çıbanlar belirir. Kralımız mükemmel kadınla evlenmeye karar verdi. Daha doğrusu sihirli aynaya bakacak ve çubanları görünmeyecek olan kadınla. O halde bunu sadece zengin ve eğitimli kadınlar deneyebilecek değil mi? Aynaya kimin bakabileceği konusunda hiçbir kıstas olmayacak. Aranan tek şart kadının sihirli aynaya bakması olacak. Haber kontrol edilemeyen yangın gibi yayıldı. Kadınlar her gün berber dükkanının önünde toplanmaya başladı. Hepsinin merakı hangi kadının sihirli aynaya bakma cesaretini göstereceğiydi. Günler günleri kovaladı ama hiç kimse dükkana girmedi. Berbere gidip aynaya bakmaktan kaçındıkları için kadınların saçları gitgide uzamaya başladı. Granada'daki babalar da kızları için endişeleniyordu. Piyona... Sen neden denemiyorsun? Güzel yüzüm çıbanlarla kaplansın diye mi? Hayır kalsın baba. Yani kalbinin temiz olmadığını mı düşünüyorsun? Ee, hayır, şey yani evet. Ya Yani o baba. Aslında ben artık hiç evlenmemeye karar verdim. Ne? Çok doğru. Ömrümün sonuna dek seninle yaşayacağım. Aa, seni çok seviyorum baba. Şaşırtıcı olan, aniden asla evlenmemeye karar veren tek kızın Fiona olmamasıydı. Granada'daki tüm kadınlar kralla evlenme sınavına girmektense ömürleri boyunca bekar kalmayı tercih ediyordu. Hatta bazı kadınlar öylesine korkmuşlardı ki normal aynalarına bile bakmaktan kaçınır olmuşlardı. Çıban korkusu bu kadarla kalmadı. Bazı kadınların kaşık kullanmayı bıraktığı görüldü. Pazara bile olsa kendi yansımalarını görmekten korkuyorlardı. Ah, En iyisi ellerimle yemek. Ama hanımefendi tabağınızdaki erişte. Ah, Kime ne? Ben erişteyi ellerimle yemeye bayılırım. Bakın şimdi. <gülüyor> Hiçbir kadın berber dükkanına girmediğinden berber artık sadece erkekleri tıraş ediyordu. Söylesene, hala aynaya bakmaya cesaret eden biri yok mu? Hayır efendim. Ama bu korkunç. Ben daha ne kadar bekar kalacağım ki? Ne? Sen neden evlenmiyorsun ki dostum? Şey, ben de mükemmel bir kadınla evlenmek isterim. Ha? Bu cidden çok kötü. O kadar zor mu bu özelliklere sahip olmak? Kendime uygun, mükemmel eşi bulmak. Ee, majesteleri, aslında benim tanıdığım bir kız var. Onun sihirli aynaya bakmaktan çekinmeyeceğinden de hiç şüphem yok aslında. Yalnız o biraz ıı, nasıl... Kim o? Söyle bana. Çoban kızı. Emilio, sen aklını mı kaçırdın? Granada'nın kraliçesi bir çoban kızı mı olacak? Bu ne cüret! ''Neden kraliçem bir çoban kızı olmasın? Kraliçem olacak özelliklere sahipseer, çobanlık yapan bir ailede doğması bunun için engel olmamalı. Unutmayın Dunkin, iyi liderlerin birçoğunun mütevazı bir geçmişi vardır. Emilio, git bul o kızı ve onu bana getir.'' Çoban kızının saraya getirileceği o gün Granada'daki herkes merakla toplanıp beklemiş.'' Hepsi durumu öğrenmiş ve sarayın önünde beklemeye başlamış. Her yer dedikodu ve merakla çalkalanıyormuş. Çoban kızı içeri çekinerek girmiş. Bu kadar çok insanın sarayda toplanmış olması onu gerçekten çok korkutmuş. Lütfen endişelenmeyin küçük hanım. Söyleyin bana. Sihirle aynaya bakmaktan çekinmiyor musunuz siz? Geçmişinizde hata yaptıysanız ve temiz bir kalbiniz yoksa başınıza neler geleceğinin farkında mısınız? Yüzünüz çıbanlarla kaplanacak. Ee, bunu anladım majesteleri. Ama bana sorarsanız hata yapmak insan olmanın gereğidir. Hepimiz hata yaparız. Eminim ben de birçok hata yapmış, hatta bazı çok kötü kararlar almışımdır. Ama ben hatalarımdan ders aldım. Hala alıyorum ve her zaman da alacağım. Kusurlarımdan utanmıyor, onları kabul ediyorum. Beni daha güçlü kılıyorlar. Böyle diyen çoban kızı kralın önünde eğilmiş ve sihirli aynanın önüne geçmiş. Herkes merakla sonucu beklemeye başlamış. Çoban kızının mavi gözleri ve süt beyazı teni aynadaki yansımada tam anlamıyla kusursuz görünüyormuş. Kenara çekilmiş ve o anda Kralık kendine sevgi dolu gözlerle bakarken bulmuş. Granada nihayet kraliçesini buldu. Granada kraliçesini buldu. Saray sevince boğulmuş ama sonra kurnazca bir ses duyulmuş. Durun biraz. Ben de o aynaya hemen bakmak istiyorum. Onun sihirli olmadığına inanmaya başladım. Bence hepsi yalandı. Anlaşma anlaşmadır. Bugüne dek isteyen herkese aynaya bakma şansı vermiştik. Ama içinizden hiçbiri bunu yapabilecek özgüveni gösteremedi. Aynanın sihirli gücünün olup olmadığının hiçbir önemi kalmadı artık. Elinizde fırsatınız varken aynaya bakmış olmanız gerekirdi. Haklısınız majesteleri. Kızım adına sizden çok özür diliyorum. Kraliçem, söylediğiniz şeyi asla unutmayacağım. Yaptığımız hatalardan utanmamamız gerek. Onları kabullenip ders çıkarmalıyız. Kendimizi affedebilirsek, başkalarının hatasını daha kolay kabullenip onları da bağışlarız. Ancak o zaman temiz bir kalbimiz olur ve sizin kalbinizde gerçekten en temiz olanıymış. Granada sizi kraliçesi olarak görmekten büyük şeref duyacak. Kral mükemmel işi bulduğu için çok mutlu olmuş. Düğün törenleri Granada'nın gördüğü en büyük şölene dönüşmüş. Halk güçlü iradeli ve cömert bir kraliçeye sahip olmanın sevinciyle dans edip eğlenmiş. Sihirli aynaya gelince... Onun sihirli olup olmadığını kimse asla bilemeyecek. Çünkü sihirlerin en güzeli, kalplerimizin içinde saklı olandır. Son